Yeryüzünde hiç gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş baksınlar? Onlar kuvvetçe ve yeryüzündeki eserleri bakımdan kendilerinden daha şiddetliydiler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıverdi de onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse olmadı. Bunun sebebi şudur. Şüphesiz onlara peygamberleri mucizelerle gelirdi de onlar inkar ederlerdi. Allah da onları o halleri üzere yakalayıverdi. Muhakkak ki o kavi çok kuvvetlidir. Azabı pek şiddetli olandır. <gülüyor> Tam da olsun ki Musa'yı de mucizelerimizle ve apaçık bir delil ile Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Buna rağmen onlar, bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Felerine <gülüyor> cahaya Ve Musa onlara tarafımızdan hakkı getirdiğinde daha önce de dedikleri gibi yine dediler ki Onunla beraber iman etmiş olanların yeni doğan oğullarını öldürün Kadınlarını kızlarını ise sağ bırakın Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna yorulmaktır Firavun, <gülüyor> Firavun dedi ki, "Bırakın beni. Musayı öldüreyim ve o Rabbisine yalvarsın bakalım." Çünkü ben onun sizin dininizi değiştirmesinden yahut yeryüzüne fesat çıkartmasından korkuyorum. Musa da doğrusu ben hesap gününe inanmayan her kibirli kimseden ''Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.'' dedi. ''Ve kâle râculun mu'minun min âli Firaûne yaktumu îmânehu eteqtulûne râculen en yekûle râbbi yallâhu'' ''Ve kâle râculun mu'minun min Firavun ailesinden olup imanını gizleyen mümin bir adam ise şöyle dedi. Bir adamı sırf Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Zaten yalancı olursa o takdirde yalanı kendi aleyhinedir. Yok doğru söyleyen bir kimse ise sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelir. Şüphesiz ki Allah haddi aşan, çok yalan söyleyen o kimseyi hidayete erdirmez. erşadı ey kanlı bu memlekette üstünlük sağlamış kimseler olarak bugün mülk hakimiyet sizindir şayet bize gelirse Allah'ın azabından korumak üzere bize kim yardım edebilir firavun dedi ki ben size ancak kendi gördüğümü gösteriyorum ve size ancak doğru yola rehberlik ediyorum <gülüyor> İman etmiş iman olan o adam dedi ki ey kavim doğrusu ben sizin için Nuh kavminin at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 Ey kavmim doğrusu ben sizin için bağrışık çağrışma gününden kıyamet gününün hesap yerine arkanızı dönen kimseler olarak cehenneme gideceğiniz günden korkuyorum. O gün sizi Allah'ın azabından kurtaracak hiç kimse yoktur. Bununla beraber Allah kimi isyanındaki inadı yüzünden dalalete atarsa artık onu hidayete edirecek hiçbir kimse yoktur. <gülüyor> Amdolsun ki daha önce Yusuf da size mucizeler getirmişti de onun size getirdiği o şeylerden daha ima şüphe içinde oldunuz. Nihayet bu vefat edince. Allah ondan sonra asla bir peygamber göndermez dediniz. İşte Allah kendi iradeleriyle haddi aşan şüpheci kimseleri böyle saptırır. fî âyâtillâhi etâhum. ve onlar ki kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkından mücadele ederler. Bu Allah katında da iman edenlerin yanında da nefret cihetiyle büyük olmuştur. İşte Allah kendisine büyüklük taslayan her zorbanın kalbini, kendi kibri ve bunda ısrarı üzerine böyle miydiler. Wa qala fir'aun ya nana binli sarhan la'ani Firavun, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki sebeplere, göklerin sebeplerine, yollarına erişirim de Musa'nın ilahına muttali olurum. Hakikaten var mıdır diye bakarım. Doğrusu ben onu gerçekten yalancı sanıyorum dedi. Böylece firavuna kötü ameli süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Zaten firavunun tuzağı ancak hüsrandadır. <gülüyor> İman etmiş olan adam dedi ki Ey kavmi! Bana uyun. Size doğru yola rehberlik edeyim. Ya qauminni Ey kavmim bu dünya hayatı ancak geçici bir menfaattir. Doğrusu ahiret ise asıl kalınacak yerdir. <gülüyor> Kim bir kötülük yaparsa bu yüzden ancak onun misliyle cezalandırılır. Erkek veya kadın kim de bir mümin olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız olarak rızıklandırılırlar.